Mis gibi miskinlerde miskinler İçinde ışık olan bir delik bulundu ve soruldu. Kimin? Bir kapan kur, bir tuzak için bir yay ipiyle. Işığın bir devi, yaşayan bir şey, gizlenmiş yol. Yavaşça geçtikleri yollara, körlemesine, rastgele küçük yaratıklar. Yaşayan bir şey tuzağın içinde ölüyordu ve şöyle söylüyordu. Ölümün nefesimi kesmesine izin ver. Ve siz sonsuza dek gecede kalacaksınız. Ve bıraktılar güneşi gitti. Merhaba arkadaşlar. Bugün Fethiye Özel Programı ile Miskinler Radyosu devam ediyor. Ahmet arkadaşımla birlikte Fethiye'deyiz, tatildeyiz. Sağlardan çok uzak kaldığımızı düşündük ve bir program yapmaya karar verdik. Bugün sizle 2-4-5 tane bomba gibi konumuzla muhabbet edeceğiz. Şimdiden keyifli dinlemeler diliyorum ve sözü Ahmet Patatoğlu'na bırakıyor. Merhaba arkadaşlar. E, Bilindiği üzere iskiler bir araya girdi. Bilmediğiniz üzere yani. E, <gülüyor> Çünkü söylemedik. Söylemedik evet. Çünkü biz böyle. E, Fethiye'deyiz şu an. Dediği gibi Deniz'in de dediği gibi şu an bir tatil süreci içerisinde bulunmaktayız. Bu kadar niye bu kadar resmi konuştuğunu? Evet yani, yani seyircilerden, seyircilerden uzaklaşmışsın abi. Evet. Seyircilerden. Seyircilerden. Evet. Seyircilerden hep uzaktım zaten hiç yakın olmamıştım. Kameranın arkasında mı durmak istedin? Bir şeylerin arkasında durmak istedim. <gülüyor> Mesela? <gülüyor> Ne bileyim yani, Sever insanlar sever arkaları. Arkalarda durmayı. Tabii. Önceden bunu espri yapmıştım, <gülüyor> yapmam için kendim zor�adığım. <gülüyor> arka sırada durmak çok hoşuma gider. Ooo, <gülüyor> hep arka sıralarda Hep oluyor. arka sıradalardı. Arka sıradakilerde de çok güzel izledim. <gülüyor> i̇zledin <gülüyor> mi gerçekten arka Yani başından sonuna kadar izledin mi? Hı. Hmm. Birinci bölümden son bölüme kadar Evet. Hayır, hayır. Arada, arada. Boku çıktı ya sonra o bizim. Şey, fix çok mu bozdu? Çok bozukuz ya, acayip. <gülüyor> Yoksa hep bozuk muydu zaten? Bozuk düzende sağlam çarp olmaz. Sağlam dizide olmaz diyorsun ve politik biri geri değil her zaman evet, olduğu gibi şey. devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere daha demin dediğim gibi beş tane konumuz bomba gibi. Bomba gibi var. Bir tanesi var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sokaklara neden çıkmıyorsunuz Fethiye'de arkadaşlar? Bu konunun üzerinden Fethiye hakkında da birazcık laflayacağız. Ardından sanatçının eserlerinden çok kinliğiyle uğraşmak adlı güzide bir konumuz var. <gülüyor> Müzikle birlikte sigara içmek adlı Ahmet'in profesyonellik alanı olan bir konumuz var. Ve gene Ahmet'le benim çok büyük <gülüyor> acılara maruz kaldığımız insanlar ve yalanları başlıklı bir konumuz var. Ve en son da benim en son konuları yazarken bir girdi yaptırdığım gençler <gülüyor> ve batı özentiliği adlı kadar çok bildiğini sorar mısın sen beni? Ee, soruyorum. Neden bu kadar çok güldün Ahmet? Çünkü gözyaşlarım gözü geliyor. Pınarlarım mı, gözyaşlarım? Gözpınar. Mı? Niye gözpınarları derler ya? Ezillerim <gülüyor> ama. <gülüyor> kaynak oradan. Su kaynağı pınar mıdır? Pınardır. Pınar. Pınar denir. Yani orada Orası da hani gözyaşlarımın kaynağı, gözpınarlarım hali. Ya sen çok komik bir adamsın be. E tabii canım. Ya sen bari ya, var ya. Masterımı Mumbai'de yaptım. Nerede? <gülüyor> öyle bir yer var mı? <gülüyor> var. <abi. gülüyor> Mumbai'de yapmış. Eee neler düşünüyorsun konularımız hakkında? Bizim konularımız her zaman zaten bu piyasadaki en güzel konulardır. Yani biliyorsun bu <gülüyor> piyasa çok pis. Çok e, popüler miskinler. kültürün oyunu olmuş bir piyasa. Evet. Ee, omurgalı, tabii. asla başını eğmeyen, yani hangi başını eğmeyen ve yolda evet. çizgisine devam eden bir adi yani, bir 70 yaşına kadar başımı eğmemeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> 70 yaşında tabi bir şey sonra <gülüyor> biraz. 70'e bile kalmaz da et kadar kalsa yer. Onda... Sonra ama başka problemler de hani boş şeymiyorsun ama. Yani kalptir tabii. Böbrek düşmesidir, dalaktır. Heyecan heyecan. Heyecan kalbe vuruyor tabii. Evet. Ya yani şimdi yakın bir zamanda arkadaşlar şey yapacağız. Sağlık problemleri için Serkan Meltem adlı arkadaşımız var bizim biliyorsunuz. Daha Onlar önceden de selam yollamıştık. Sağlık programları yapacağız yakında. Nasıl sağlıklı beslenirsin? Evet. Sağlıklı yaşamak için neler gerekir? Yani mesela sağlıklı yaşamak için sigara içmek gerekir. Tabi, bir hafta hayır. Önce bir hafta nasıl sağlıklı yaşanır? Diğer hafta nasıl ölünüyor? <gülüyor> yani, yani sonuçta çağacağımız bir arkadaş var da şimdi bizim hiç gerek yok. Bence de gerek yok. Ama yani sonuçta sağlıklı yaşamak isteyen arkadaşlar kadar ölmeyi isteyen arkadaşlar da evet. mutlaka yani Aynen. daha çok 15-16 yaşında veya da kafası 15-16 yaşında kalan. Ya e mesela arkadaşlar. sizin yaşamı sevdiğiniz kadar ölümü severiz. Der. El Nusra. El Mustafa, buna neye gidiyoruz? Bize birazdan <daha gülüyor> bombalarla. Ee, bir müzik girelim o zaman, bir müzik girin. Ee, Başlamayacak mı? Müzik Dodurgalı aşağıdan. Evet. Şu Dodurga'nın yolları. Böyle bir müzik var? Dodurgala aşağıdan. Şu Dodurga'nın yolları sizlerle beraber arkadaşlar. <gülüyor>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 Un philosophe assis Deux musiciens Quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple Est pris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. hier de paris à son secret pour lui depuis vingt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 Il offre Arkadaşlar olmayan bir şarkıyı dinlediniz Dodurga'da aşağıdan şu Dodurga'nın yollarını Umarım beğenmişsinizdir gerçekten insana ilham veren Evet Yani Türkiye'yi ee, <gülüyor> Dodurga'yı anlamamızı sağlayan yegane şarkılardan zaten... bir tanesi Belki de zaten tektir hep yek hep tek Dodurgalı Aşağı, Eurovision'a çıkacak biliyorsun. Aa! Katılmama kararı aldık ama... Eurovision'a çıkacak Dodurgalı aşa. Nasıl ya? Ne zaman yani? Bu 2014... şey mi? Eurovision'a mı yoksa 2031'e mi? -2031. <gülüyor> Yok. 2020'de. Tamam öyle mi istemiş? Öyle. Ben Bu biraz şey de. gibi oldu değil mi? Yani bu espriyi sen anlayacaksın sadece... ...nici'de anlayacak ama şu duvar... ...olur mu? <gülüyor> evet. Belki olurdu. başkaları da anlayabilir mi? Benim bu sorum. Evet, baş başkaları da <gülüyor> anlar belki, dinler bir şey. Zaten bir tek o dinliyor. Anlayamıyorum. Evet, yani sence nasıl bir şey çok e, dinlenmeyen yaptım. bir program yapmak? Bence güzel bir şey. Bence de güzel bir şey. Dinlenen program... Dinlenen programdır. Dinlenen program içtir oğlum, yalnızlıktır sana. <gülüyor> evet. Gerçekten öyle yani. Kalabalık yalnızlık, kalabalık, daha kötü bir şey. yalnızlık yani. getirir. Aynen öyle. Ama üç beş kişi dostumu getirir beraberinde. Yani bu mesela birinin elin nesi var iki sesi var derler de evet. bir de bir sesi var yani. Tabi canım. Yani... Bir çok güzel sesleri vardır. <gülüyor> bir kere. <gülüyor> yani... Şırrak çak, şırrak şak, diye. Cibli cibli cibli. Gerçekten <gülüyor> güzel yani. ve bu açıdan ben bu atı hiçbir zaman kendi içinde içselleştirmem yani. Sen peki evet. bir şeydir içselleştirir misin? Ee, okay. Çok güzel şeyleri içselleştiririm ben. Eee İçselleştiririm, içi yağmurlaştırırım. Ee, o güzel şeyler yaparım. İçinin karı e, göz şafaklarından bir şapaktan, e, bir şapak, göğüs uçlarını doğru yola döküp oradan <gülüyor> göbeğinde bir dalga sili yaratıp... Yani benim göğüs uçlarımdan göbeğime inmesi şeyi getiriyor bu. Çepe ağaçlarını oluşturur, dağ, gibi. dağ gibidir. Dağ gibidir göğsü, diyorsun. Yani az emek etmediğini diyorsun. Aha, <gülüyor> şeydir yani güçlüdür şeydir fabunda yani kollar da işte güçlü yani benim benim e, sağ kolum bir nebze daha güçlü <gülüyor> yani sağ sağlakım çünkü peki e, yani dinleyiciler arasında mutlaka e, sağ kolunu güçlendirmek isteyen arkadaşlar vardır bir örneği de e, bu konuyu geçerli hangi kolunuzda <gülüyor> neyse yani yani sağ eli nasıl güçlendirebilirler e, arkadaşlar mermeri vurabilirsiniz Tokadınızı güçlendirmek için başka o, tokadı. E, to, çavuşa vurabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> ee, yani önce mermeri tokatladıktan sonra çavuşu tokatlamak daha güzel bir şeydir. Çünkü çavuşa hissettirirsiniz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangi şey? Randımanlı. Randımanlı, randımanlı. Ben randımanla Evet, ya, aynen. <gülüyor> yani mesela... Oradan doğru. <gülüyor> oradan doğru. Sevdiğim laflarda müsterim. Ee, neler hissediyorsun? Yani Fethiye'ye geldik, Ankara'ya e, bir söylediğine veda ettik. Gerçi bildik geldik Ankara'ya gene. Nasıl e, Nasılydın yani? Fethiye'ye. Evet, Fethiye'ye. Kaç ee, ay, iki ay sonra falan geldin Fethiye'ye değil mi? Evet. İkiden fazla verdik. İkiden verdim. de fazla verdik. Üç aya yakın evet. süre zaten. Sonra Fethiye'ye geldik ve... Açıkçası ben çok bir şey hissetmedim. E, yani özlemiş misin? Nasıl hissetmişsin? Yani... Özlemişiz. Birazcık. Aynen yani Birazcık özlemişiz. Güzel birazcık özlememişiz. özlememişiz. Öyle gidiyoruz. Yaşıyoruz işte ya. Yani kalabalığı... <gülüyor> <gülüyor> şey, 31 peçetesini verebilir misin? Buyurun. Yani kalabalığı... Bu arada evet, odada olması gereken tuvalet kağıdı arkadaşlar. Ya bunu zaten mesela artık... E, Söylememize yani, bile gerek yok. Yeni evlere falan çıkacak arkadaşlar varsa, evet. üniversitede falan yani şeyden, ev sahibinden para etmeli zaten. Tabi Yani, yani, yani tuvalette... O tuvalet kağıdının yeri olur ya, duvarda. Evet. Yatak odasında da olması lazım. O çok Bence. güzel fikir be. Hemen yatağın derinde olması lazım. Niye? Yok ki zaten. Çünkü bu 31'in nereden nasıl gelince belli olmaz. <gülüyor> yani hani şak diye burada diyor bundan. Bilge cansızın gelebilir yani hiç, hiç belli olmaz. Abi çok garip bir şey ya. Gerçekten hani... Daha betinleyemiyorsun bunu. Geliyor, tokata atıyor. Bir <gülüyor> evet, anda yani Sen de, sen de tokat başka şeylere tokatıyorsun. <gülüyor> Aynen öyle. Böyle bir şey yani. Zor bir zanaat 31 çekmek. Kesinlikle zor bir zanaat. Yani bunu sanat olarak... Zanaat zanaat mıdır 31 çekmek bir sanat mıdır? Zanaat tabi ki, zanaat. Her o sandıkta da birazcık da şey. ucundan da azıcık olsa bir zanaattır diyorsun yani. Ya düz bir çekerek nasıl para kazanabilirsin ki? <gülüyor> doğru. Yani ne bileyim artık bir şeyler düşünürsün de yani, neyse. Çok 31 dedik evet. Bence de. Şimdi senle ben en son şey sormuştum yani bu kalabalığı Hı -hı. kalabalıktan gidiyorsun işte Ankara kalabalık evet. bir memleket. E, bu arada nüfus sayımları yapılmış. Geçen gün e, şeydim, Sadece sevemedim. Sadece erkekleri ve hayvanları saymışlar herhalde. Öyle mi? Nüfus yani şeyinde, sayımında. Espriyi yakalayamadık. Ya, yakalayamadık esprisini. <gülüyor> <gülüyor> ciddi büyükbaş hayvanları ve yakalayamadık esprisini. <gülüyor> Espiriydi bu. <gülüyor> Açıkla. Şey hani ilk nüfus sayımı Osmanlı zamanında. Ha öyleydi değil mi? İşte. Getiriz. ama ben cahilim olayı ne kadar <gülüyor> <Espiri>. <gülüyor> ben bilgili olamam ki nesne <gülüyor> yani nüfus sayımları yapılmış insanları da, Hayır, da, da saymışlar bu kez kadınları falan da saymışlar çocukları da saymışlar bebekleri de saymışlar çocukları da sayıyorlar İstanbul 16 milyon olmuş hı hı. Ee, takip eden şey yani Türkiye'nin nüfusu 76 milyon olmuş İstanbul 16 milyon ee, e bu e, kimlik sizlerle beraber seyahatinde 18 vardu zaten <gülüyor> sonra Ankara gelmiş 5 milyon, bilmem kaç milyon oradaki kimlikleri, ya. 7 milyon falan olmuştur evet. yani yanlış yaptın da orantı olsun Çok önemli en fazla şey olmuş işte, en büyük kentlerden birinde yaşıyoruz Ankara oradan buraya geldik neler hissettin yani sokaklarda hani neden sokağa çıkmıyorsunuz Fethiye'de neden böyle bir keşmekeş, yok bir türlü halbuki genç popülasyonun olduğu bir memleket burası ama sokağa çıkıyoruz, bomboş sokaklar yani şimdi ya birazcık da bu konuya yönelik. Şey tabi yani sokakların boşluğu, doluluğu nüfusla alakalı bir şey. Orada 5 milyon insan var dediğin gibi sokaklar ister istemez dolu yani. Ee, Akşamın arada bu şeyleri Tabi de mesela ama orada şey var. Hani insanların bir hayat e, telaşı var. Hani burada o derece bir hayat telaşı yok yani insanlar ya birazcık Gerek de Her yerde olmasa zaten hayat Hani sokak tabi. Yoksa biz nereden nefes atacağız? Yani ama birazcık daha işte e, rahatsın. Yani çık sokağa gez eğlen. Yani şimdi küçük yerde... Niye çıkmıyorlar yani? <gülüyor> çıkmaları lazım da. Ya yani dediğim gibi küçük yerde izin problemi var. Burada... Harbuki evet. olmaması lazım. Yani Bence olmaması lazım. Küçük yerde daha az olması lazım izin problemi. Ve aslında yine Fethiye çoğu yere göre izin problemi açısından sıkıntılı bir yer değil yani. Evet. İlkemizin yani yani gene, geneline vuruldu. Rahat bu, bu bir olan. memleket sahil kenti. Aynen öyle rahat küçük biraz daha nasıl anlatayım modern mi diyeyim olay yani kafalar biraz daha modern mi diyeyim at nasıl diyeyim ya zaten bir şey ismini de vermek istemiyorum başka hale kıyaslamak istemiyorum anladın e, şunu demek istiyorsun galiba zaten mesela geçen gün de öyle bir konuşma yaptık ya Fethiye'de hani en azından Fethiye'nin merkezinde yani merkez sayılabilecek yerlerinde e, dışarıdan gelen evet yani mesela ben de öyleyim Fa çok fazla evet. E, bir noktada hadi sen de öylesin yani. yani e, Öğretmen falan ailen ya. E, sonuç olarak. Tabii canım Fethiye'nin e, içinde çok fazla şey vardır yani. Fethiye dışında olan. Senin Fethi baban Fethiye'li babam Baban Fethiye'li. Yani. Annen? Edirnedi. Edirnedi. Doğru. Doğru bunu muhabbeti yapmışsın. Evet bunun muhabbeti geçmişti arkadaşlar. Doğru. Düğünlerde falan filan. düğün Düğün çok konuşuyor. Emre varken konuşuyor. Emre, var Emre de hasta olmuş geçmiş olsun. Aynen. Hasta olmuş arkadaşımız bize. Şimdi ben şey diyeceğim sana. bütün bu şeyleri butik şehir muhabbeti var ya ben evet. ondan hiç anlamam. Ne butik şehir muhabbeti? Yani modern bir eee sahit kentimiz olayı mı bu? Belki tarih şehir herhalde. Ben hiç anlamam butikten. Ben bildiğim bir butik butik kıyafet kıyafet satan böyle istedim. eski değil tabi böyle ucuza bilmem ne diker. Kendi olmayo zaten ha, yani. Kendi kendi kendisi. Aynen o butik budur. Burada da herhalde kendi kendine devam ettiren Belediye mi acaba Aa, o bak bir şey Güzel bir yaklaşım olabilir çünkü tarzı Fethi tarzı galiba olarak. kendi kendine İdame ettiren yegane içererler Birisi herhalde Boşver yegane Kalsın dostluk Bizim dostumuz yegane sadece Miskinler bir dostu demek yani Arkadaşlar zaten miskinler bir akımdır yani Bunu anlamamız lazım önce evet. Miskinler sadece radyo programından ibaret bir şey değil yani Radyo programı bizim sözümüz sadece Miskinler biz değiliz yani hepimiziz Aynen bu Evet, Sapkoman tande Marcos var yani böyle çıkartıyor şey. Evet. Onun gibi bir şey. Yani biz bir gün miskinler kim diye sorsak yani sadece ikimiz parmak kaldırsalızsın evet. aslında <gülüyor> mı? lazım. Her evet arkadaşlar yani ee... bir bir bir kere de bizim için o gün parmağınızı kaldırdınız başka bir şey kaldıracağınızı Evet yani sürekli başka şeylere kaldırıp duruyorsunuz yani sonuçta üzüldüğümüz biz bunu. işte ne? şeyi kaldırmışlar. Ben de özledim kalkmış. Evet aa güzel kalkmışlar. Onu da kaldırdı. Niye kalkmışım? Valla Vallahi reyting yani, yok reyting. diye evet. deniliyor. Ve şey deniliyor ama Star TV'nin sitesinde çok izlendiği söyleniyormuş. Hani internetten izlenme oranı yüksek, televizyon izlenme oranı düşük. Öyle şeyler gördüm. Bu sansür yüzünden falan mı? Yani onlarda da bipsiz falan mı yayınlanıyor? Bilmiyorum ki onlar çok. Ben hiç izlemedim ben de özledim ya, abi. Ben de izlemedim de çok küfür kullanmıyorlardı. El alem ele. Evet. Güzel bir final yapmış galiba bırakıksak. Evet öyle diyorlar. Dün gece Twitter'ı bayağı çalkandı. Neyse yani sen daha demin şeydeniye miskinler bir e, ne Akımdırı Akımdırı. dedi? Akım Yani bu açıdan söyleyecek birkaç sözümüz olsun. Yani e, olumlu olumsuz yapıcı yıkıcı birçok çok eleştiri geliyor arkadaşlar evet. e, ve bu eleştirilere tabii ki çok memnunuz yani. Yıkıcı olanları bir kenara bırakırsak ve bu yıkıcı eleştirilerin e, içerisinde sürekli bir Kaybedenler Kulübü Gibisiniz Veya da işte ona yönelik bir takım eleştiriler de var Bunlara buradan bir kez cevap verdik çok üstünkörü Ama bir kez daha Sitemizde bir yazılı bir belgeyle evet. cevap vermeyi evet. düşünüyoruz Bunu da şimdiden haberine veren. Evet bir Mutra yayınlayacağız Şimdiden <gülüyor> <Altında gülüyor> <mahalle>. Mutra Altında imzalarımız var Mutra imza attıracağız Muhaleviz Mutra <gülüyor> <gülüyor> ama mahallemizin muhtarına <gülüyor> hatırlayalım mı? Bu arada yakın bir arkadaşım bu, babası mahalle evet. muhtarına adaylık onu da, e... sonunda koydu artık <gülüyor> Beklenen, şey oldu. <gülüyor> Beklenen evet. şey oldu Beklenen lider ee, isim isim vermek istemiyor şimdi vermiyorum evet. ayıp olur ee, onu da sonuna kadar destekleyeceğiz yavaş yavaş konulara geçelim Şimdi sokaklara neden çıkmıyorsunuz dedik ee, bunun bir, birkaç tane nedenini Hı -hı. aslında saydık ama e, ya kötü bir şey hadi çıkalım yani çıkalım, sokaklara Sokaklar bizimdir. Yani, e, sok. Özgürlüğe e, giden yol sokaktan geçer. E, Ama böyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak böyle. bisikletle falan değil yani. Evet. E, yani sonuç olarak sokaklarda olmayız. Yani Fethiye... Zaten küçük bir yer, birkaç tane eğlenilecek gençlerin e, vakit geçirebileceği Hı -hı. yer var. Giriyorsun e, bomboş, oturuyorsun, kalkıyorsun bomboş. Yani sonuçta bizde... E, İnsanız e, ya bu. Yani karşı cins görmek istiyoruz birazcık. Doğru. Güzel. İsteriz tabii, ister yani, yani, <gülüyor> yani güzel bir şeydir evet. Axe terik misin sen? Axe Ben de Axe çikolatalı deodorant olanı gayet Neden düşünüyorsun? Axe <Aks> çikolatalı <gülüyor> yanını bırak hani onu e, üretmeyi bırakması lazım Axe bunu mesela. Evet. Sağ ol ne diyelim. Yani? Hakkında yani. mühtara sor bir muhtareni <gülüyor> <eğindim> <mı? gülüyor> zamanı lazım ne? <gülüyor> <ya. gülüyor> Öyle güzel. Bunların <gizemiz>. derisinin mühtarı <gülüyor> lazım. Ya sonuç evet. olarak sokaklara çıkmanlar yani sokaklara neden çıkmıyorsunuz? Aslında bir konu değil. Bir e, feryat figanlı çaresizlikti yani. Tabii. Çaresizseniz, çare Nietzsche. Öyle değil. Oradaymış yani. galiba. zaten. O söz onu muymuş ya? Ol... Bilmiyorum ki abi. Nietzsche'de artık bir <gülüyor> sinsim Herkes her yerde <gülüyor> yazarlara ait olmayan yazıları paylaşıyor. Değil mi? <gülüyor> Mesela çok alakasız bir adam bir laf ediyor. Onun lafını başka bir adam var. Adminler yapıyor onu. Adam. Adam. <gülüyor> Adminler. <gülüyor> Adminler. <gülüyor> <gülüyor> Adminler tehlike. <gülüyor> <gülüyor> salak salak geziyorlar. Cemal Süreyya diyorlar. Bizim kızlar da, hmm. erkekler onları paylaşıyor. geçen gün Facebook'ta çok kötü bir şey gördüm ama Nasıl bir şey <gülüyor> <gülüyor> O kadar kötü bir şey gördüm ki yani bir durum güldüğünde hmm. bir şey gördüm hmm. ee, hani Bir anda Nasıl? böyle bir uşuğu indi Neyindi? Omuzlarıma bir ee, karıncalanma hissiyle beraber mide bulantısı Görür görmez anında etki yaratıyor Valla galiba dokuz aylık patlayacak Geldi yani güzel. yani gelmek üzere deliye dayanmış <gülüyor> o derece. Ömür takırdım yanlışlıkla. Abi durum güncelimiz şuydu. E, ben sana çok aşık oldum. Ben sana aşığım, seni seviyorum dedim. Eee jüri beni yılın en iyi aşığı seçti. <gülüyor> fakat seni e, yılın sen fakat sen de 8 dalda en iyi ihanet ödülünü kaptın. Hayırlı olsun. <gülüyor> Abi geldi. Çok mu? <gülüyor> çok etkilenmiş <gülüyor> oscar çok etkilenmiş <gülüyor> çok kötü değil mi bak yani şimdi şöyle bir şey Aa. bunu yazan arkadaşımız oscar ödüllerindeki adaletsizliğe <gülüyor> gönderme yapmış olabilir doğru bunları dedi. düşünmemiz lazım kesinlikle doğru dedi hani oscar ödüllerinde biliyorsun büyük adaletsizlikler dönüyor yani evet seni geçen gün oscar evet, beni çağırmadılar <gülüyor> yani ben buna kızdım. Ahmet sen, e, sikerim onları dedim de. Ya beni yani, çağırmadılar. <gülüyor> ben, oysa ki benim de tek team töreni Oscar'dı yani. Şu zamana kadar ne kana gittim, ne Berlin'e gittim, hiçbirine Hiçbir şey gitmedim. Diyordum. Sadece sadece Oscar'a gidiyordum. Evet. Yani sonuç olarak... Akademi candır diyordum, gidiyordum. Bilmeleri lazım. diyor. sen fazla şey yapmadın, üstüne durmuyorsun. Hani ego yapmıyorsun ama yapman lazım abi. Nasıl çağırmadılar? O kırmızı halıyı bu yıl koklayamadım ya. Ömrümden ömür bitti. Evet. Yani Kırmızı Alı Yani bu Dodurgalı Aşağı'yı o Kırmızı Alı'da görmek gibi bir şey yani, gidememek. Kırmızı Alı'da gerçekten Kırmızı Alı'da Dodurgalı Aşağı'yı görseydi ne yapardım? Yüzültüm işte. <gülüyor> <gülüyor> gidememek öyle bir şey. Dodurgalı Aşağı bile gidersen ya, e, buradasın. Ben gidesin. giderim adım kalır ama. Dostlar bizi hatırlasın. Ve e, Ağır Dağı'nın eteklerinde yüz yakın eşfya dolaşırdı hikayesini anlattığımız Ahmet oldu. onlardan birisidir. <gülüyor> Doğrudur. Ya, Ağrı Dağı'nı az gezmedim. Doğru. Ağrı Dağı'nı bu espri yapayım mı? Eteğinde. <gülüyor> gezdim mi hiç? Ağrı Dağı'nı... Efekleri çok... zil çalıyormuş Ağrı Dağı'nı. Eteğinde değil de Bluz'un da gezdim. Ağrı Dağı'nın. Bluz'un askılarını yavaşça çıkardın. Evet. Ağrı Dağı çok nazlıdır. Çok nazlıdır Ağrı. <gülüyor> yani ben e, Ağrı Dağı değil de Nemrut Dağı'yla. <gülüyor> <ismi> var, <gülüyor> o, Palandöken. Evet, tam yani. değişik bir var. İngiliz kim o? Palam döken. Evet, palam döken. Yani. Yalan döken. Yalan döken. Bir dakika Palam döken hani e, paydar. E, palam. Evet, yakın biri Talan. ya. Talan ne olabilir? Yalanla talanla son. Oo güzel. Hani artık yalanlar, talanlara, talanlara, talanlara dökün son, ortaya. Palanı dökün. Yalanı palanı dökün eteklerinizden aşağı. Aha, bu da adı palam döken olsun. Sun. Biri çıkar orada ne böyleden. çıkmış evet. bu kahvede alınmış bir karar. yani dök, yani karşı toplanmış e, eşkıyalar. kahvede, kahvede deken, almışlar. Almış hatta kahvenin adı da Belen kahvesidir. Belen kahvesi. çıktım e, Belen kahvesine der ya. Bu benim nedense Belen aklıma deşici kelimesini getirdi. deşici da, kelimesinde. Mi yok e, senin Kantır'da kullandığın ikneyi mi. Hangisi? S2G mi? <gülüyor> S2G <gülüyor> Güzel ama yani. Güzel evet, güzel. Arkadaşlar, sokaklara neden çıkmıyorsunuzdan sonra Yani bunun üstünde konuşabilecek. Daha ne konuşalım? Bunu <gülüyor> evet, yani çıkın. Mı? Çıkın bitsin. Yani evet. çıkın biz de çıkabiliriz bazı yerlerden. Arka taraflara geçebiliriz, ön taraflarda kalabiliriz. Evet. Yukarı çıkabiliriz. Daha da yukarı çıkabiliriz. Şurama ah, göre değişir Zaten artık. ağzından sonrası yok. Yok yok, bazı <gülüyor> alın yazısı vardır birazdan sonra. Aa, alın Neyse. yazısından öptüğün bir kadın. Onu da herkese nasıl olmaz evet. çok sevdiğim ama yanlış Aşk başa. adamısın. Neyse. Evet. Sanatçı'nın eserlerinden çok kimliğiyle neden uğraşıyoruz? Ahmet. Ee, bu konuları Büyük bir müthensiz. konu Evet, bu büyük bir konu. Ee, Dakika. Ya da, da... neden uğraşıyoruz? Neden uğraşmalıyız? Ya. ya da uğraşmalı mıyız? Yani hepsi dahil, her şey dahil elektrikli ee, kal, <bir> çay şeydi. Üstlük kapı üstlük alsın. Göye bakmadır abi. Çok kötü. Yapmıyorum. Çay çay çay çay çay çay çay çay çay çay çay çay çay. Bir şarkı girelim. sonra da bir çay koyalım. Değil mi? Aynen. Çayla beraber bir edebiyat muhabbeti gerçekleştirelim. Çay çay çay çay ya. Abi <gülüyor> bacaklarını bir yere pencere kenarına uzatıp çay içirin yine. <gülüyor> Çıplak bacaklarını. Senin bacakların güzeldir. Çıplak bacakları... <gülüyor> da pencereye kenarına uzatıp e, Aldığım bir kitabın fotoğrafını çekip in internette koydum istiyorum Ya ben zaten e, Kitap okurken Çay içmeden duramam <gülüyor> Çay içerken de kitap okumadan duramam Böyle bir özelliğim var Her yerde mi geçer mi? Lan babam kadar çay içen adam yok, babam bu kadar çay demiyor günü çay içen <gülüyor> Değil mi? Senin adam baban gününe bekliyor. bardak çay içiyor. Yirmi, <gülüyor> otuz Demiyor yani. Çay içiyor, çay içiyor çay, çay, iki, üç defa falan. Ama diyor, işte tabii. gençler abi, genç. çok yanlış onlar dedi. Yanlış şey abi, çay, bu arada çay çay derken dünyada en çok çay tüketen ilkeymişiz. Bunu da belirtmek Evet istedim. çünkü böyle böyle ya abi, böyle böyle başlıyor işte çay Aynı çay içiyor. Aynen çok çay, çay diyenler de kaç bardak çay içiyor çok merak ediyorum bir günde. Abi ne yapıyorlar biliyor musun? Gidiyorlar kafeye, şimdi senin hani bir ara bize anlattığın çay bahçesi ha. hikayesi var ya. Evet. Yani gidiyorlar çay bahçesini. Bahçe mi gerçekten? Gerçekten bahçe. Tamam. <gülüyor> Orada çok sen şeysin değil mi? Tabi. Yani kesinlikle bahçe ama. Bahçe mi abi? <falan üstünde. gülüyor> Neden buna takıyorsun ya? <gülüyor> bahçe mi? Ama gerçekten bahçe mi diyor? Şimdi sen dedin ya zaten okuldan falan çıkıyorlar abi. Cepte pek para yok. Çay içmek zorundalar. Bir tek orada çay. Yani sevişirken çay tüketiyorlar aslında. Bir de şey var değil mi? İşte ben bir oralet alayım. İşte ben de bir oralet. İşte ben bir kuşburnu alayım. Ben çay alayım. Aynen. İnce! Oralet ne la? Ben çay alayım. Ama Besat çay varken Oralet candır. Aynen. Şimdi çay devri girdi. Şimdi, evet. Bu çay devri demri. Bu çay devri e, kimle girdi? Yani Oralet, Besat çayla çay... Oğlum çay İkinci nerede? İkinci yeni ile girdi İkinci evet. yeni mi girdi? Çay... Çaycı mıymış onlar? Tabii ya hep çayla alakalı şeyler. Mesela Cemal Süren'in şeyi dolaşıyor ya. Bir, bir çay, çay söylemiştik. İki çay söylemiştik işte bir açık. Keşke Ahmet'e bu işini sevseydim. Bir o, bir de şey işte. İşte şey vardı. İki Çok çay söylemiştik. Demin olmasın açık olsun. Açık demli olduğu zaman bardağın diğer tarafından seni göremiyorum. Bilmem. Öyle mi? Evet. Oooo daha çay çay hikayesi bitmez. Çay da bir edebiyatı. Ben bu Cemal Süren'e yaygı biliyorum. Çay işte o. Var, var demek ki ikinci var. Ile şey yaptı o. Çaycı onların hepsi çaycı. Ben bak okurken bile dikkat etmemişim onlar sadece demek ki oradan çayı alıp çıkartıyor. Yani şey demiştir hani çay ulaşabileceğim bir şey. Evet. Çay üzerinden yürürün demiş olabilir. Şarap da var. Şarap var. var. Şey evet. Şarap var böyle bir şey, şaraplar parçaları. İkinci mi? Hayır. Şey. Üçüncü mi? Üçüncü yeni şaraplar parçaları değil şeyden evet. Yani kendilerini Şarap şaraplar parçaları, parçaları olarak mı görüyorlarmış? Saplandı ciğerime. Şey, şey veriyorum burda. <gülüyor> Anlıyorum. Şarkımız için ama <gülüyor> tamam. Onu mu çalalım? Ama çalalım şimdi. Şey <gülüyor> o zaman de. onu çalalım. çalalım, Sonra, çalalım. <gülüyor> Sonra çalalım. şimdi ne çalalım? O zaman şimdi. Sence şey... ne dinlemek isterler dinleyicilerimiz? Bence %100 yüz isyani flex'i dinlemeleri lazım. Isyani flex. Evet. Öyle bir şarkı var mı? Var gerçek gerçekten. Isyani var. flex'ten. Var. <gülüyor> uydur Kan damlaları <gülüyor> Bizden uydurdun <gülüyor> Arkadaşlar isyani flexten kan damlaları Ahmet'in önermesiyle sizlerle beraber Benim favori <gülüyor> Son Yarın Seni ver, aramızda başka bir var ise, tertemiz aşkıma bana geri ver. Ben zaten her kimin, tüm olmuşum, ömür boyu bir. Derdin ve yorulmuşum Gülemem Sevgilim Ben sensiz aa, Yaşayamam Yaşayamam olsa korkmam geçer yeter ki sevdim ben bu aşk ile dünyanın kahrına gülüp geçiveririm ben zaten her halimizin kim yanlışı olmuş Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum, gülemem. Sevgilim, ben sensiz ağırlarla yaşayamam, yaşayamam. Arkadaşlar, güzel bir parça dinledik ve e, konularımıza son hızla devam ediyoruz. En son demiştik ki araya kay bahçeleri falan girdi. Sanatçının eserlerinden çok kimliğiyle uğraşmalı mıyız? Uğraşmamalı mıyız? Uğraşmak, uğraşmak nedir? Yani ne değildir? Bunun gibi <gülüyor> konuları tartışacağız. <gülüyor> evet, Ordinalis Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Asistan, Öğretim Görevlisi, insan, Hayvan, e, Ahmet Patatoğlu. Sanatçıların eserlerinden çok kimliğiyle uğraşmalıyız. Veya uğra neden, uğraşılıyorsa neden uğraşılır? Veya uğraşılıyorsa neden uğraşılır? Uğraşılmıyorsa neden uğraşılmıyor? Ee, arkadaşlar bu konu aklıma geldiği zaman Karlı bir gece vaktiydi. Karlı değildi de soğuktu olabildiğini. Ee, alabildiğine soğuktu. Ee, Refik Halit Karay'ın bir kitabını okuyordum. Al yani. Alabildik aldım yani. Aldım aldım. Ve aldım, aldım. Ee, ne... Okurken, işte eski bir kitap almıştım, bir araştırayım dedim hani çok bildiğim, takip ettiğim bir adam değildi hani fıkayı Araştırdım, cumhuriyet düşmanı çıktı <gülüyor> Mandacı. <gülüyor> Mandacı bir adam çıktı. Ee... Sonra kitabı yırtıp attım sen. Hı <gülüyor> hı. <gülüyor> Direkt yaktım kitabı falan. Hiç, neyse işte kız okudum kitabı ben yine de tabii ki. Ee, ama şöyle bir şey tabii, kitap güzel kitap. E, Neydi ne güzel kitap. Güzel evet. anlamış. Yeraltında dünya var. Yeraltında dünya var. Yeraltında dünya var diye bir ismi kitap. İsmi de güzel. Eee şöyle yeralta bir yeraltı şey. edebiyatına ulaştığıymış. Kitap e, yeraltıyla böyle <gülüyor> yakından uzaktan alakası yok da. Yok, an öyle anlayanlar vardır zaten. De. De. Bunu dedim. Evet. onunla alakalı değil. Neyse. E, sonuç olarak şöyle hikayeler var. Hani divayetler var. E, Refika Refik Karay iki defa sürgün edildiği hikaye değil de mesela Atatürk'ün eee Refik Karay için söylediği sözler Zaten Atatürk'ün söylediği sözlerle ilgili bir sürü rivayet var hani Tabi Vardı neyse Atatürk'in Yahudi'nin sivriyeti <gülüyor> Evet öyle bir saçmalık mı artık Saçmalık bir Saçmalık büyük ihtimalle Ee? İşte e, Okudun kitabı Ben Şöyle Mesela şey demişler e, Atatürk bu adam demiş bize karşı ama demiş Çok güzel yazıyor demiş mesela Bence <gülüyor> ne yapalım işi, demiş. i̇şi özetleyen kısım bu yani Değil mi? Aslında e, bu, Konumuzu özetleyen kısım bu söz bence. Çünkü gerçekten bir adam e, siyasi görüşü, ne bileyim hayat görüşü, dünya görüşü bizimle uyuşmayabilir. Ama, Ama adam ortaya bir tarafsız bir edebi yapıp eser koyduysa, güzelse güzele güzel demek lazım. Yani, yani senin köyde, olmasa güzel bile senin olmasa bile güzele güzel demek lazım. Tabii canım. Yani çok haklısın. Şimdi mesela bu e, Refika ait gayet Efekahit Karay'dan yolu çıkarak gene bu en çok bu birazcık klişe ve fix ama e, neci Fazıl içinde var içinde neci evet. Fazıl e, bence güzel bir şair, iyi bir şair, e, çok bilinmez hani bilen arkadaşlar da vardır mutlaka Cahit Zarifoğlu vardır İslamcı o da gerçekten iyi şairdir. Ama tabii ki bütün bütün bunların ötesinde sadece ve sadece Davası uğruna. Ee, şiir yazan, e, öykü yazan, işte Hüseyin Yalatsız falan gibi hani e, çok da içinde edebi şeyler barındırmayan e, şairlerimiz de var. Tabii Ama canım. tabii ki onlar da. Yani Nazım Nazmi Ekmetli, de, de bu kategoriye koyanlar var mesela. Var, yani sadece sloganist şiirler yazan kitle katılmayanlardanım. Yani ben biraz bazı ucundan katılanlardanım, ucundan. Ya tabii ki, yani zaten Nazım Hikmet'in kesinlikle. Ee, kendi davası, kendi düşünceleri uğruna şiir yazdı. Zaten toplumcu, gerçekçi bir adam. Ama bununla beraber şiirde yeni bir, Türk şiirde yeni bir kapı açtığı için e, çok da esirgeyemiyorum işte orası. Tabii canım. Hayır. Şey olarak bir sıkıntı yok yani. Yani sen bir ucundan katılıyorum dedin ucundan zaten. tabii ki. bazı noktalarda E şimdi adam diyor. sadece e, İslamcı diye anlatabiliyor muyum? Veya da sadece e, görüşü bizim görüşlerimizden farklı diye. Bu arada sakın e, İslam'la dalga geçme ölenlerle yavrularla ama şey yani, yapmıştık <gülüyor> canım oradan diğer anktama geldi ee, bu tür yazıları okumamazlık Nedir? anlamsız bir şey <gülüyor> yani gerçekten yani. anlamsız bir şey ee, biz şimdi neden kitap okuyoruz kendimizi geliştirmek için kitap okuyoruz neden film izliyoruz yani sadece edebiyattan da gitmemek lazım neden e, film izliyoruz neden e, müzik dinliyoruz. E kendimizi geliştirmek istiyoruz. Güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. Evet, hoşumuza gidiyor. Hoşumuza gidiyor. Ruhumuzu, Ruhumuzu Aynen öyle. Ya bu nedir biliyor musun? Hani ucuz solculuk veya ucuz sağcılıktır bunlarda. Aynen öyle. Yani bir güzele güzel demiyorsan, hani Evet, adam gerçek yapılmış bir şey. Ortada güzel bir şey varsa bak bu sadece sanatta da değil yani. Yapılan her güzel bir şeyde Eğer senin güzeline de uyuyorsa yapılan şey. Aynen öyle. Sen onu güzellemezsen şey değil, o adamın o. yaptığı şeye yani tarafsız bölgede yapılan şeyler var mesela. Kiselleştirilmiş sorunlarından dolayı. Değil mi? İnsanlık, solcularda da sadece da atıyorum insanlık diye bir duygusu Hı. varsa... Tabi var. E, o insanlık tarafsız bir bölgedir bana göre bazı noktalarda. E, orada güzel insanlık adına güzel bir şey yapılmışsa... Tamam her şey insanı yani sevmekle başlamadı mı zaten? Evet. Bunu savunmuyor musunuz? Sait abimiz diyor. Yani mi? Sait abimiz diyor ve bunu sonuna kadar savunuyoruz. E bunu savunuyorsak, madem yazıyorsak oraya buraya böyle ikinci yeniden bilmem neden şeyler... Bu tür saçmalıkları da bırakmamız gerekiyor. İçiyorsak yemekten sonra demli çayımızı. Değil mi? <gülüyor> yani ben çok karşılaştığım oldu yani O yüzden ilk bana söylediğinde çok hoşuma gitmişti bu konu. Ve gerçekten de tartışılması gereken bir şey. Ben hatırlamıyorum yani bu. Hani lise birde bir edebiyat hocamız vardı. Şiir okuttururdu. Artı evet, falan Emin Hoca. Emin Hoca. Necip Fazlı'nı okumuştum. <gülüyor> Bir, bir kere. Evet. Ee, başkasının şiirlerini okuyunca yarım artı veriyordu. Kendi yazıp getirsen tam artı evet. veriyordu hatta falan. Necip Boğaz'ın e okumuştum ki... Eksi mi <gülüyor> Hayır. Yani benim düşüncelerimle hiç alakası olmayan bir adam. Yani çok uç evet. taraflardayız. Ee, ve, ama sonuç olarak gerçekten çok güzel şiirleri var. Doğru. Cahit Zarifoğlu'nun çok güzel şiirleri var. Yani düz yazı konusunda birazcık da e, yeteneksiz, şeysiz kalıyorum, bilgisiz kalıyorum bu konuda ama e, şiir üstünden konuşabiliriz. Yani sen ne düşünüyorsun? Yani gerçekten ee, bir de şöyle bir şey var abi, sen şimdi atıyorum bir kitap okuyorsun. O kitap senin düşüncelerinden çok ters e, bir adamın yazdığı bir kitap ve o kitabın içerisinde kendi düşüncelerinin propagandaları da var. Evet. E, o zaman nasıl yaklaşırsın? Gene objektif bir şekilde iyi, kötü, güzel veya çirkin diye eder misin? Yoksa, yok ya bu sadece bir propaganda der bir kenara atar mısın? Yani şimdi şöyle, ben <gülüyor> hani direkt buna cevap olacak mı bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇lk başlarda e, kitap okumaya yeni başladığınız zamanlar... Ee, ...hani kendimi, ee. tabii bayağı eskidir de... ...ben yani, ordinal <gülüyor> üstlüğümü kolay kolay kazanmadım. Yani ee, senin tapılımalı değil Ahmet'in ordinal üstlüğü. Kolay bir şey değildir yani bana ordinal üstlüğü Jülüs Sezer tarafından verildi. Oha! Tabii, o verdi yani. Neyse. Şimdi, o zamanlar her okuduğum kitabın etkisinde kalıyordum. Ee, adam doğru diyor falan filan derdim böyle. Her okuduğum kitap hemen hemen bir <gülüyor> şey yapar O adam doğru diyor falan filan böyle bir şey vardır yani e, çoğu insan da olur bu. Ama sonradan yani belli bir hayat görüşü dünya görüşü oturduktan sonra yani karakteri okuduğun kitaplar sadece şey olarak kalır. Hani senin görüşüne uymuyorsa okumuş olursun. O pencere da. onun penceresidir. Aynen şimdi. okumuş olursun ve şöyle de bir şey var kılış edir bu da ama. Karşı tarafı eleştirebilmek için, karşı tarafı bilmen gerekiyor. Bilmediğin bir şeyi eleştiremezsin. Tam eleştiremez bunu diyecektim yani. işte, kesinlikle bunu diyecektim. Yani bu edebiyatta da geçerli, ee, daha başka e, problemlerde de geçerli. Yani şey... Yani atıyorum ben yer altı edebiyatını eleştireceksem... Yer altı okumadan edebiyatını okumadan eleştiremem. Aynen öyle. Yani eleştirirsin ama bu sığ... Evet, boş e, e, bir eleştiri oldu. Altyapısı olmayan bir eleştiri oldu. de dikkate alınmaması gerekiyor böyle yani. eleştirile yapmaması da gerekir. Evet. <gülüyor> ya yani bu noktada e, var böyle e, gençliğin sorunları yani zaten edebiyatta çok büyük sorunlarımız var da gençlik olarak e, yaklaşımımızda onu e, edebiyatta ele alışınızda veya da işte sanatı benden çok biz daha çok edebiyat üstünde konuşabiliyoruz. Yani bu nokta gerçekten hani e, tıraşlanması, yoğuntulması gereken bir nokta yani. Sen tıraşsa versin çünkü. Yani o yüzden ya tıraşladım. Tıraş lazım. Lazım. Traşı kesmek lazım. O. boş işlerle uğraşmayalım arkadaşlar. Yani adam evet. yapıyorsa yapmıştır. Adam, Güzelse güzeldir yani. Size güzel güzel demiyorlar mı? Objektif bir <gülüyor> şekilde yaklaşmak lazım. Tabii ki. Kesinlikle. Yani edebi ürüne öyle ne yani şimdi illaki şey de var tabii. Yani diyebilen diyenler çıkar hani ya ben bu adamın ne bileyim atıyorum bak. Şöyle insan öldürmüş, şöyle bilmem ne yapmış, bir gruba destek veren bir adamın edebi ürününe nasıl hani objektif bir şekilde karşılaştır şey yapabilirim hani. karşılayabilirim. Ama bu meseleyi çok güzelleştirmiş. Öyle o tarz şeyler olabiliyor mu? Olabilir. Bilmiyorum hani ben öyle yaklaşmıyorum. Yaklaşıyorsam suçsa da bu suça dahilim. Hepimiz suçluyuz. Hıh. <gülüyor> Aynen. Kesinlikle abi çok doğru dedin. Yani bak o açı hiç düşünmemiştim. yani birileri mutlaka öyle yaklaşanlar daha doğrusu ailelerinden ötürü evet, ee daha çok işte e, acı çeken taraf veya da acı veren taraf olabilen e, insanlar, var, evet. gençler böyle düşünebilir. <gülüyor> ama onlar hani biz en azından e, böyle bir düşünce değil de daha objektif, daha humanist. Tabii canım biz. Aa, sikerim lan humanist ben humanistliği görmemişim <gülüyor> diyecek galiba şimdi ama e biz sonuçta böyle düşünüyoruz. Ya, bizim düşüncemiz bu arkadaşlar. Yani e, ben hiç değişmedim. Sana yalan söylemedim. Yani istemiyorsun yani sana yetemiyorsan Siktirip gidersin Gideyim mi? <gülüyor> bunu geçen gün şeyden aklıma yazdım evet. ee, Twitter'da Bir tane kız sanırım Arka arkaya 4-5 kez Yazıp sildi bunu Yani yazdı yildi bir daha yazdı pilatesin bir birisinin görmesini evet çok istedi herhalde ben sürekli güncel gö kalsın gö Gören hı hı hı. ben oldum ya yani sadece bütün ülkede <gülüyor> o kadar çok okuduktan sonra artık yani o kadar o, çok siktir olduğun yerden çekildi çekildi <gülüyor> <işe yiyip> <gülüyor> bir çekildi ki işiyip gelseydim hadi salona falan indim yani Aynen, yani falan bırakıp çünkü gitmem gerekiyormuş evet. diye düşündüm yani. doğru e, sen olsan öyle düşünmez miydin ya geçen mesela çok öyle şeyler oluyor ya nasıl anlatayım sınavda geçen gün bütün evde bir şey yazmıştı. işte. Bütte, büt, büt. Hiç sevmem öyle tanımları da. Ee, şey soruyor, ekonomi sınavı, ee, enflasyon çeşitleri falan orada bir şey. Ben şimdi e, A, belediye yani Birinde talep enflasyonu yazdım, birinde maliyet maliyet enflasyonu yazdım. Yani niye böyle şey yazdım? <gülüyor> Görmüştüm orada. Aslında <gülüyor> senden de beklenmeyecek şeyler ama maliyet. Ondan <gülüyor> Vay sonra hoca. Hoca geldi, tamam mı? O dersin hocası. Böyle başında durdu, ben de yazıyor hani. ben. İyi kötü oluyorsun değil mi? Ondan Allah Allah. Şöyle yaptım bak. Aynen şöyle. Ya sileyim bari. Şöyle yapalım. Hani şey yapmak için hoca efendim de, sileyim bari yaptım şöyle. Hoca şey dedi. neden siliyorsun? Kalsın kalsın yaptı şöyle. Anladın mı? Ondan sonra tekrar yazdım. Zaten benim amacım oydu. Ulaştım amacıma. Güzelmiş. Yani o şey miymiş? Doğru olan bir şey şeymiş. Doğru olan bir şeymiş. Ben yani. çok zeki olduğumu düşündüm ya. Hayır şey şey. Yani çok arada kalmış bir bilgiyi sen oradan çıkarmışsın. Ya ben orada şey yaptım, şimdi ben bunu yani diğerleri sildiğim Diğerleri öyle bir zaman... şey yazmadı da sen mi yazdın Hayır. Yani kalsın Hayır, yok. Hoca çok, zaten seyrek oturuyoruz, hoca hani yanımdan geçerken bakıyor. Yani Hı -hı. Ne yapıyor, ne diyor diye. Ben de onu yazdım şey dedim. Şimdi ben bunu silersem bakalım hoca nasıl bir tepki verecek, doğru mu yazmışım Her acaba sen... diye Anladım. sildim. Hoca da kalsın dedi, geri yazdım ben de. Zaten sildikten sonra Amaç yine o... aynısını yazacaktım. Amaç Başka o yüzden. Başka bir şey bilmiyordum zaten. Amaç Sağlamasını aldım, e, puanımı güzel. da aldım evet. Ee, i̇yi, iyi bir sağlam olduğunu düşünüyorum ama bütün hocalar öyle yapmayabilir. Değil mi? Değil mi? Yani. Sen silersen silden dangalak. Aynen hoca içinden çeydemiştir. <gülüyor> Aaa oh, salak sildim. <gülüyor> <Doğru, gülüyor> <ya. Gidisinden gülüyor> ben hemen bir çay içeyim. <gülüyor> ben gidip o düzgün Ama salak sildim. Güzelmiş yani. Öyle yapan var mıdır acaba? Mesela ama ben mesela. hocanın şeyine güvendim ya. Hocanın biraz böyle anaç bir hoca <gülüyor> olduğu için. Bir bir i̇yi ya. bir hoca olduğu için. Kadın oldu mı yine? Kadın. kadın. Kadın haklı bu arada. Evet, kadın haklı. Müzikle birlikte sigara içmek başlıkta bir konumuz evet, var demiştik. Al, altını doldurabileceğimiz bir konu olmasa da ama gene de e, müzikle birlikte sigara içimi insanı evet. hoş tutan bir şey yani e, özellikle birazcık da içkiliyken falan zaten Ay, şey çok gider. sigara gider. Evet. Müzikbudan beri her balkona çıkışımda evde evdeyken hemen bir MP3 mp müziğimi ayarlayıp önce öyle çıkarım sigara içmeye ve ve Diğer bir örnek, bir türkü vardı. Güzel bir türkü çıktı zaman anında, sevdiğim bir türkü çıktı zaman sigara yakarım, böyle bir refleks oluştu bende mesela. Güzel bir şey yani. Bu reflekse ulaşarak, yani uğraşarak mı geldin? Ya ben bu yaşak olay gelmedim de, o işe de, o reflekse de uğraşarak geldim evet. Ya bizim şaraklarımız çoktur bizim. Neyleri? <gülüyor> şaraklarımız. <gülüyor> evet, şaraklarımız çoktur bizim. Yani benim mesela senin gibi bir refleksim yok. Ama seni bir diyorum mesela şu şarkıyı bir atsana. Müzik açacağım. Durumlarından. <gülüyor> Muzdaribim. Neden rahatsız? Hiçbir <gülüyor> sigara, hiçbir Sgarakalı. şarkı senin tapulum adın diyorsun. Evet. Yani i̇lk defa bir şey senin tapulum adın. Evet. Yani bize mülkiyet tırsın, tır bize ama eee yani Necet İşler de konuşuyor. Neyse abi mülk sahibi, müks sahibi, annenin mülk sahibi. Aynen. <gülüyor> e zam zam zam. Hani bize zam, Aa, zam. Hiçbirden <gülüyor> yok bize zam. Zı yok ki. Evet yok. <gülüyor> ne kadar güzel. Yok hay. İnternetle konuşamadım yani. Yok hay. <gülüyor> yok evet yok. Niye yok? yok. Yani müzikle beraber sigari içen Cool adamlarız. Evet. Yani mesela ben o kadar olmasa da sen öyleymişsın. <gülüyor> Bunu daha yeni öğrendiler ama. Aa ne evet. Önemlisi. Belki bu noktadan belki sonra yüzden... ee, zamlar artmaya başlıyor. Zamların <gülüyor> artması lazım ya. Ne derler ona? Hükümetin bir revolüsyon yapması, yapması lazım. lazım. Sen bu aralar ekonomiye tavır mı koyuyoruz? Borsaya gidersin sen yakında. Evet. Bo bir borsaya girmedimiz kaldı zaten. Yani. Sanki çok giriyoruz tabii yani. her. Aynen <gülüyor> borsaya, borsaya, borsaya girmedimiz kaldı. Girdi, de Öyle de bir şey var. Bir ona girmedimiz kaldı derler yani ya böyle. Şey, her şey bitti. On bayağı. A bir... bayağı bir şey. Ya. Bayağı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Yani e, bu şey gibi bir şey. Yıldız bile kaydı ben. Kayamadım. Evet. Veya da e, o bile çaktı ben. Çapamadım. Bile... O mu? Oo, o değil ya yani bu. Yani çivi tahtaya bile çakılıyor ben. çakan çakan da. Sonuç olarak biz hani burada böyle konuşurken çok da şey anlaşılması Yani önemli olan e... espri mahiyetinde böyle konuşuyoruz. yoksa evet, i̇şte biz Ya yani bu bence felsefi bir söz. Önemli olan çivi değil. Hangi tahtaya çaktığımdır. Doğru güzel de. Doğru. Doğru Kim... Kime ait söz? Kim ait? Vallahi eski yalancılardan. <gülüyor> Eski liarlardan <gülüyor> makineli tüfeklerden bir Abimize, bir arkadaşımıza ait Ve böylece <gülüyor> Ben öyle bir adamdan duydum <gülüyor> Evet yalanlara da geçiş Aslında yaptı değil mi? Böylece bir Evet insanlar ve yalanları biz e, kaç yaşında beri yalanla maruz kalıyoruz? <gülüyor> evet ya Pasif, pasif <gülüyor> yalancı. <gülüyor> yani, <doğru. gülüyor> Kaç yaşından beri abi? İşte ise birle beraber. Yo ben küçükken ben de çok yalancı davildim. <gülüyor> at ya. Atıyorsun çok da. Sen Hani yani. böyle mesela şey gibi. Mesela işte atıyorum diyorsun ki o bende de var ya işte şu kitap güzelmiş diyorsun. Aslında okumuyorsun, okumamış oluyorsun kitabı ama güzelmiş işte şöyle şöyle. Ah iyidir falan filan. Abi ile konuşmuştık. Daha sonra onunla da şey yapmıştık. Ne <gülüyor> anne? Bunda bir şey yok da ya. Oscar ödüllük film olacak yalan senaryo atıyor adamlar. Evet. Yani güzel Harbiden yani... bazen diyorum helal olsun yani. Çünkü hani kızmıyorum adama bana yalan atıyor Ama diyorum gerçekten yaratıcı bir haber. Değerlendirse e, kana falan gidecek yani. Hani bazıları böyle filmlerden görülü atılan yalanlar. Hani kendine uğrağılıyor adamın hoşuna gidiyor. O da öyle olmak istiyor çünkü. Hani fix bir laf vardı da aslında yalan atan insanlar olmak istedikleri kişileri anlatırlar falan filan. Aşağıda bir sahip şey vardı da doğru ama yani. Doğru. doğru. Doğdu yani adam filmden attı oğlum o yani bazı yalanlar var adam Manyak güzel yalanlar ya böyle Böyle bağlantılı bir bağlantılı şey falan demiş. Demiş. Bir de hani Araları dolduruyor Destekli böyle 3-5 <gülüyor> kişiye de atınca tabi bu yalanı Başka bir yerde atınca şey Efsaneleşiyor tabi Aynen böyle yani hani Mesela ilk yazdığın yazı birazcık boktandır Bir daha üstünden geçersin güzel olur Aynen aynen tescilliyor E sen bana şöyle dememiş miydin diyor bir bu sefer diğer. İlk yalanda maruz kalan diğerine yerine yalan atarken o da yanında oluyor ya yani. E böyle Hayır hayır, <gülüyor> <falan yapar. gülüyor> hayır Hayır abi o öyle değildi bak, öyle şey, öyle Oradan, değil, bak, oradan şöyle yapmış. iyiydi E ne yapacak adam da Yalana maruz kalan Şimdi kaç e, seneden sonra Yalana maruz kalmak insan hayatında öldürücü noktaya geliyor ee, Benim bildiğim kadarıyla 10 yıldan sonrası Kansere kadar gidiyor diye biliyorum. Evet değil mi evet. Yani ciddi bir program Serkan geldiği zaman bu Tartışmamız lazım, hani sağlıkçı olarak. Serkan'ın bu yalana maruz olan insanlar 10 yıl sonra yavaş yavaş diğerlerde bir daralma, böyle <gülüyor> <gülüyor> e, ishal durumu, A -a, ishal, mi ishal yapar bir yalan. Bünyeden atmak istiyorlar kendini. Evet, aynı öyle terleme işte, aynı o şekilde. E, 31'e dönüşür yalan. Aa tabii. 31 çekmeyi mi tetikler? Tetikler. Bol 31. 31 suratlı ishalli insanlar olarak gidersin orfalar. Toplumda hiçbir da, yerin olmaz yani. 31 suratlı da Sait Faik abinin güzel bir betimlemesi. Yani sen ordunarüstü ne yine konuştu. Evet. Peki ee, bazı yalancılar var. Bu bazı yalancılarda da mesela şöyle etkiler var. Yani ben görüyorum adam aslında birçok noktada akıllı fikirli. Yani e, doğru düşünebilen, ne bileyim aslında iyi karakterli. Yani yalan aslında bir karakter bozukluğu gibi bir şey de aynı zamanda da ya iyi bir adamsın, doğru düzgün konuşabiliyorsun. Ne bileyim, e, siyasi görüşlerim var. Ne bileyim artık, e, her, her her çok açıdan edebi görüşüm var, işte sanatsal, bir... evet. her, her açıdan dolu, dolu adamlar var. Böyle, yani onlar da yalanı atıyorlar. Yani ben şimdi başka bir olayın başka bir yönünden Hani ne, neden acaba? İşte şey olabilir. Ee, konuşacak bir şey kalmamış olabilir. Konuşacak bir şey kalmamış olabilir oğlan. Yani verdi hani, muhabbet dönsün falan diye mi acaba? O ne bileyim yani bazen güzeldir de yalan atmak da. Tabii canım ortamlarda süs. Ah çok iyi değil mi? Şey yaparsın. Tuz. Ya senaryo yazın ya. Değil mi? Yani, yani. gerek yok senaryo. Ya yazacaksan ne etsen ha ya. Kenarı Al senaryo yaz sen. Yalan atacaksın bari tamam o yalanı yaz yani. Yaz, hikayeleştir. Bazıları da var. Senaryo Attığı yalanlar da şey yapıyor. Yaşıyor yani o, o yalanı kendisi de inanıyor. Abi o çok tehlikeli. Işte. Büyük tabii o da vardır doğru. Doğru işte ben de mesela bazen şey yalan atıyorum. Yalan atıyorum. Bir bakıyorum ben de ona inanmışım. <gülüyor> şey koydum bütün mutlulukları önüme. Hepsi Ahmet. <gülüyor> Canlı yayında aşk itirafa. Evet. Ee, evet. Bir be. şey mi girelim? Bir şarkı girelim. girelim evet. ee, bu sefer ama gerçek bir şarkı söyledi <gülüyor> Tamam. Gülşen'den of of. <gülüyor> on on. Oha. evet o. On on diye de versiyonu var. Ee, şey çalalım ya. <gülüyor> Tuğba ya ikinciden. Don don. İyiyi ne ben iyiyi Çalalım mı ona? Çal Tamam. Tamam. Arkadaşlar Gürüşenden Off Off şarkısı sizlerle beraber. Riders on the storm. Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone An actor out alone Riders on the storm There's a killer on the road çıkmış da gelmeyecek bir <gülüyor> şey. <gülüyor> arkadaşlar. Gençler ve Batı Özenliği. Atlı bir konumuz kaldı. Evet, konuyu ben son dakikada şey yaptım da çünkü evet. gerçekten birazcık sıkıntılayım. Yani her yerde Amerika, her yerde yabancı yazar, her yerde yabancı müzik, her yerde bilmem ne. E tamam biz de seviyoruz, biz de hoş buluyoruz. Her yerde yabancı dizi ama birazcık kültürümüzü de, yani evet. gelenek-göreneklerimiz de birazcık hani. Ee, Görmemiz gerekiyor. Aynen. Mesela İlmaz Erdoğan... gerçekten ciddi diyorum. İlmaz İlma İl bir İl İl İlmaz. bir şeyi vardı, sözü var. Nelerde şey diyordu. Ee, neden hani atıyorum Mustafa yakın yönetmenlerinden neler Cilpin elinde camiyi göstermekten kaçınıyorlar, heyecan sesini kaçırıyorlar bunlardan diye. Bir sözü vardı mesela. Evet. Bence doğru diyor. Bence. Evet. Sonuçta Türkiye yani burası ve var yani burada. Senin kültürün, senin dinin, senin şeyin bu. ve yani, yani Senin olmasa bile senin geldiğin toplumunun, kültürün bu. Toplumunun gerçeği. Evet gerçeği evet. evet. Gerçeği bu. Ve bu gerçeği yok sayarak sen e, sanatta yapamazsın. Yapamazsın. Yani bak Yaşar Kemal'e. Bak abimize bak. Ya Yaşar ya. Geldi 500 yaşına. Ya Yaşar ya. Yani. yani Bu çok şey yaşamış yani. Tabi. Adam affedersin ama onu da koymuş yani. Evet. Ya mı? şey bir adam. Sizin gerçekten Türkiye sınırlarının <gülüyor> Abi zenci de komik değil mi? Gerçekten, <gülüyor> gerçekten yapmış, yapmış bunu. <gülüyor> Tabii. Evet, doğru. Gerçekten. Yani, sen anladım. ne yapıyorsun ya? Ama adam Türk sınırlarını gerçekten aşmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yapmış yani, bunu. Harbiden ya bak bir tek yaşar Kemal dedi lan. Şimdi adam ya gerçekten anlamıyorum. Dinlediği tuttuğu takım yabancı. Dinlediği müzik her daim yabancı. Okuduğu kitaplar her daim yabancı. İzlediği dizler, filmler her daim yapamıyor. Veya uyarlaması. Veya da uyarlaması. Şimdi... Sen... Nerede yaşıyorsun ya? Yani toplumun gerçeklerini... Ne yapıyorsun de... ya? <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yani? Şöyle bir yaklaşımda bulunayım mı? Bugünün... Ee, Osmanlı'nın çöküşüne baktığımız zaman... Fransız hayranlarının... <gülüyor> Alman hayranlarını gördük. Ve... Gördük bunları. Fransız hayranları bizi ne hale getirdiler. Evet abi. Alman hayranları. E, gene... Doğardın ama yani baban kimdi bilemezdin. Şerefsiz. <gülüyor> Aynen biz o kafada adamlarız. Ne izen ne izen geceden Biz o kafada adamlarız abi. Bize ters evet. olmayacak bu konu yani. Kültürünü bileceksin. Evet. Gelenek göre göre buraya. Göre Gelenek göremediğini bileceksin. Hadi geç kolaysa Kadıköy'den karşıya. Hadi. Geçemezsin ki. Geçemez Yani su sudan mı geçersin karadan mı geçersin? Uçarak mı geçersin? Geçemezsin. Her yer, her Anladım. yol sana tıkanır. Sudan çıkmış balığa dönersin. Balık mı? Sudan çıkmış. Akkaşık. O kaşık. Hmm. Sütten oldu. Sütten, sütten mi? <gülüyor> Su ayrı. Süt ayrı. Ama ikisi de her, sıvı yani. Her Ahmet yoğurdu üşleyerek yemez. Her yani... Ahmet'in yoğurduyu yiyişi farkındasın. Aynen. Tamam, aynen. En doğrusu bu idare. Teşekkür, <gülüyor> evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Hikmet teşekkür ettin ya. <gülüyor> arkadaşlara. Onlar da bizim arkadaşlar. Hadi. Yani eee... Şimdi anlamıyorum ki sen bir gün yani gelecek zamanlarda tutacaksın. Önemli önemli işlere bu düşüş önemli işlere geleceksin. Ne bileyim işte artık e, bir bir yerde çalışacaksın. Ufak da olsa büyük de olsa bir boklar yapacaksın yani. E, ulan, o yaptığın bokları ki sürekli ve sürekli dışarıya gözünü dikerek buradayken Nasıl doğru dürüst oluşturabileceksin ki? Nasıl doğru dürüst bir sistematiğe koyacaksın falan? Anlamıyorum yani. yani insanlar bir insanlar Gerçekten doğru bir kopuş değil. Adam gidiyor tutuyor. Şey tutuyor ya. Şaktar Donetsk tutuyor. Şaktar Donetsk'i deyiller. Elmar Farser'ın... Niye el tutuyorsun abi? Anlamıyorum ki. Hani nasıl bir kafa yapısıdır bu? Yani... Yani e, futbolu seviyorsan, futbolla ilgileniyorsan yani benim düşüncem bu. Ne bileyim tutarsın mahallenin takımını yani. Semptinin takımını. Semtinin takımını. Bak o konuda ben sence de doğru bir şey değil mi o? Yani tamam evet Fenerbahçeliyiz bilmem ne de. E, semtimizin takımını. Tutmak da güzel bir kültür. Aslında. Ya doğru hani semtinin takımı o hmm. bir, e, sokaklarında büyüdüğün e, sokakların <gülüyor> o sokakların takımı hani. Aynen. Şehir takımını güzel bir kültür. Hoş bir şey. Yani. Ya bir de insanlar şimdi şey olarak görüyor olabilir. Atıyorum bir sinemacı olmayı düşünüyorsa, atıyorum roman yazmayı düşünüyorsa bilmem ne. Yani Türkiye'nin içinden çıkıp dünyaya yayılmış, yurt dışında ün salmış insanlara bir bakalım. Atıyorum Yaşar Kemal, Türk toplumunun kültüründen beslenmiş bir adam. Nuri Bilge Ceylan, evet. yönetmen. En en büyük örneklerinden biri Yılmaz Güney. Sadece ve sadece <gülüyor> Türk kültüründen Yaşadığı... Türk, Türk de Türkiye'nin Türkiye kültüründen, Türkiye'nin bütün haklarının kültüründen Kültürün, beslenmiş bir adam. Yılmaz Güney Ve bunu sanatına aktarmış bir adam Evet Ve böylelikle zaten evrenselleşmiş bir adam Sen sadece batıyı veya işte ne bileyim artık doğuyu, batıyı, <gülüyor> x'i, y'yi Şey gibi değil mi ulan dalayarak <gülüyor> Amerikanın şeyini nasıl işleyeceğimi o <gülüyor> Aynen bir işlesen zaten nasıl evrenselleşecek Bilmiyorsun zaten Bin tane adam evrenselleştirmiş zaten Bugün Aynen. insanlar Hollanda ile ilgili bir kitap yazmak için kalkıp buradan Hollanda'ya gidiyorlar Aynen Hollanda mıydı? Macaristan mı? Şey be Hollanda mıydı? Ne dediyse işte neyse, neyse. yani gidiyorlar. Gidiyorlar abi X'e gidiyorlar, Y'ye gidiyorlar. X'e değer ver şeydim, Y'yi bulurdum sana harcanın diye e şey değilse Yani X'e değer verdim, kötü kalktı. Evet. Yani böyle bir şey olmasın mı? X'tirin gidin ya. Ama <gülüyor> Ama mesela o doğrusunu yapıyor. Ne yapıyor? Ve atıyorum işte sen dedin ya Hollanda olsun. Evet. Hollanda'da roman yazdık ki işte Hollanda'nın kültürünü öğrenmesi gerekiyor. Kalkıyor gidiyor işte ama sen sadece işte efendime söyleyeyim Twitter'da takılarak, Facebook'ta takılıyor. E, kültür mü bir şey. öğreneceksin hocam? Ya zaten istekin. Hoca? E, Batai İster kendi kültüründen beslenmeye çalış, Hollanda ilgili bir şey yazacaksan Hollanda'yı görüp geçirmen lazım birazcık. Türkiye Roman yazıyorsun yani. yazmıyorsun. Kurgusu var bilmiyorum yani sokaklarını bir koplaman gerekiyor. Nerede ne var bilmem ne. Abi şey ben falan öyle. mı? Yani bu bu kadar basit bir şey mi? Yani mesela sen Ankara özelinde bir eee şey yazacaksın diyeyim, roman yazacaksın diyeyim ama Ankara'ya daha önce hiç etmedin açıp Türkiye fiziki yaratıcısında Google Earth'ten an o taraftan Ankara'da nasıl bir yer olduğuna mı bakıcaksın? öyle olmaz gidip eğer taşaklı bir roman yazmak istiyorsan <gülüyor> gidip eğer bakmak isterse yazamazsın ki evet birazcık. adam çıkacak diye yürek ister evinden çıkacak Rim. <gülüyor> <gülüyor> şey yani? Olay bundan ibaret, ne diyeceğimi unuttum. Haydi, şey olurlar, böyle giderlerse. <gülüyor> Bağızlarınız kaldırımda vurulur. Eşki olursunuz. Gangster olursunuz. Gangster olursunuz. <gülüyor> Köşe başlarında bir kız uğruna vurulursunuz. Pavyonlarda, meyhanelerde öldürülürsünüz. Yok! Yok! Tek yolu var. Nevrim. Aynen öyle. Güzel. Yılmaz. Baba. Günaydın. Yani bu noktadan bile e, görülebilecek evet. birçok doğruluk payı var yani bu konuşmasında bir adam e, gayet sokakların, yani şeylerin, eşkıyaların yani Eşkaya, Eşkıya, Eşkıya filmi de geçen Aa. acılı sahnelerinden birini izledim Eşkıya filmi Hangisini? Şeyi mi? Uğur Yücel'in uğrulma, uğurlu tasara Uğur Yücel de iyi bir abimizdir İyi oyuncu evet. evet mesela Sen bilirsin Eşkıya, sen çok bulundusun Ayaklarından Ayaklarımdan e, başıma atıldı Sıcaklık geliyor. Ölümüyor bu. Berk ve Ahmet Batı'nın orada bir sigara yakar. Orada ben de emeğe gidiyorum tabii. <gülüyor> açılın açılın ben Ahmet'im. <gülüyor> aynen aynen. Açılın açılın. Açılın açılın ben Serkan'ım. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim. Geldim o ya? Ben geldim. Ben geldim ya. Serkan gelecek. Ayın biri gibi olacak. Bir... <gülüyor> Ayın biri gibi oldu olacakmış Serkan. Eee güzel o zaman. Fethiye da... sağlığına kavuşuyor. Aynen. Hı hı. Kesinlikle bir sağlık programı yaparız. Evet, yapmamız biz, lazım ya. E, yapmamız lazım. Olur. <gülüyor> ya gene gideceğiz. Duyuz. Ya şey oluyor ya insanda. Ne oluyor ee, ya? Abi şey oluyor ya. Fethiye'ye geliyorsun. Buraya alışıveriyorsun iki dakikada. Ankara'ya gitmek Ankara istemiyorsun. Ankara'ya gitmek Ankara istemiyorsun. istemiyorsun. <gülüyor> biz gelmek <gülüyor> isteyerek geldik. Onun farkına var. Öyle. Ölelim yani? Abi biz şeyden sonra gelmek istedik. Ha o olay. Yettiğinizden de, de, sonra. E, i̇yi aç diye gara bırakınca Orada işte baya bir hoşumuza gitti evet yani G git, gitme gitmek istedik şey. ne yani sen o an Palatliye bile gitsem hoşuma giderdi yani sen e, gidip gelmeli bir adam mısın gitmeli bir adam mısın sadece gelmeli bir adam mısın ben git geldi bir adam evet her açıyla tabi tabi git, git geldi severim gel git ya gittin yerden geleceğin abi <gülüyor> yani, <gülüyor> bir kendine bir geri yani tabi canım orada kalırsan orarısın yani <gülüyor> gittiğin yerlerde <gülüyor> patlarsın bir tarafçıdan evet. Bu yani ben bilmiyorum ya. İnsan <gülüyor> evini şaşırıyor, evini. ney? <gülüyor> evini şaşırıyor. Ya iki evin var gidiyor şu. Ee, Neden iki evin var? Ee, tek evimiz olsun dedi. Bir daha sevdim. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ben de çok sevdim onu. Sevdiklerim. <gülüyor> Bu açıdan... Evet. Neşet Ertaş dinleyin arkadaşlar. Evet. oran Yencebay dinleyin. Ya dinlemeseniz de bilin ya. Yani... Maydanlık etmek, Tomüsümgür ses dinleyin, Ahmet Kaiden dinleyin. Ya Getim. şimdi adam sana çıkar der ki. Ulan der, Müslüm Gürses bizim kültürümüz Kim adım ne diyeceksin ona? Ya yani şöyle şimdi abi, e, arabeskin zaten tanımı Arap işi. Evet. E şimdi bizim de, de e, nerelerden tür var diyorsun, Nerelerden geldiğimiz belli yani o. Osmanlılardan. Benim bir kere adım Ahmet lan. Evet. Bak <gülüyor> <bizim> <gülüyor> hani. Zaten ben demiyorum bunu. Diyecek olan çıkar diyeyim. Değil mi? Ne abi? Bunlar da böyle yak ya. İşte adam yapıyor müziğini gayet. Türk Sonuç yani yani. Ne? Tamam biz de dinliyoruz yurt dışımızdakiler şeyler gayet de güzel. Al işte yani mesela sen yeni keşfetmişsin çaldığımızı şarkı. Şarkının adını söyleyemeyecek kadar evet. ağzımız yok ama. Evet, sen ne yani. güzel bir müzik. Evet. Ama tutup sadece bunların üstünde yoğunlaşırsan hey, bir sürü şey kaçırıyorsun. tabii ki yani. her şeyi bileceksin bu hayatta. Bozkır'ın tezenesini kaçırıyorsun. Hani ben onu dinlerken... Bilirsin yani. Bir şey İş yaparsın. Işli yani. Türk evet. müziğiyle, Türk halk müziğiyle. Kesinlikle abi sen e, yani git gelene müzikle de takılır. Ben doğduğum zaman yeterin olan bana rakımı diyen tiplerden. öyle bir tip bayağı kadar rakı vardı tabi Ede evet, rakı var. Hayır hayır. Rakı şey vardı edebiyatta. O biraz azaldı sanki. Var mıydı öyle böyle? Var. Bizim rakı da var. Rakı işte bir sevgilim rakı içen bir sevgili olsa. Aa, değil mi? Rakı. Sek. Karşılıklı bitsek. Rakı, rakı evet. güzel tabi ama. O evet. güzel. Sevgiliyle rakı içmek. Benim sen kitabımda yazmaz ama sevgili. Ne içmek ya da yani benim e, soframda e, kadınlarla içeceğim. Ne içer? Kırmız mı içer? <gülüyor> ne bileyim, vodka içerim. Kırmızı içerim. Içer. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Kadınlarla içmesin. Evet, ama. şaka yapıyorum. E, şaka onu. yapıyorsun da. Hayır, ben ne şaka yapmıyorum mu? Fazla şaka. <gülüyor> Belki de, <yapmıyorum. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de yapmıyorum Fazla da şaka yapma o zaman benimle. Neden? Ben <gülüyor> Neden? Kadıyla şaka olmaz çünkü. Vay. Senin yapıyorum. gibi vay diyemedim ama. Vay. <gülüyor> Sen rakıyı galiba e, M.Ö. 210'da keşfettin. Biz rakıyı Gene mi siz Sezar keşfettiniz? beraber içiyorduk biz rakıyı. Hadi canım. Evet. O mu yapmış yoksa hani bir yerden geldi mi heliye olarak, kediye paket içerisinde? Babam rakı yollamışlar Urfa'dan. <gülüyor> Oradan geldi. Sen ne dedin üstüne? "Babam rakı yollamış." Abi bizi boğmasın. Şey dedi. dedim onu. Ve şey çok yakaladım. De şey dedim ben de. de. Espriyi <gülüyor> çok yakaladım. <gülüyor> <çizim>. Kaçırmadın da. <gülüyor> Ödeştik. <gülüyor> dedim ki abi ona soda deksene soda sığ açmaz onun. <gülüyor> hani şey yani sadece enerjisi vardı. dedi, Sona... dedi Pelaton sen de mi sadece izliyorsun dedim ona. E. Evet dedim Şu ya biri Ankara polisesi dedi ben Ankara'nın bağrında. Bir koydum. daha aşık oldum ben zamanında <gülüyor> <taldım> Pelaton'a. <Ya gülüyor> e aynı da... tabaktan mı yediniz demiyeyim? Evet. Aynı tastan aynı çorba istik. Ama aynı tasla aynı çorba içmemiz çok garip bir olaydı. Yani bence. tabi tutsan Olmuyoruz. şöyle gelsen olmaz böyle. Tutmasan olmaz. Gelsen olmaz. Dil dursa hakimlik. Dil atmışsınızdır belki çorbaya. Çorbayı mı? Şatara şatara şatara şatara şatara Dil değil de ekmek bandık. Ekmeği böyle top top yapıp attın mı? Oo. Küçükken yaptığın gibi. Attım. Ondan sonra lukluk <gülüyor> luk mideme oturdu. Hamur işte. <gülüyor> hamur. <gülüyor> Neler yaptık be? <gülüyor> luk deyomuk var ya futbolcu bilir misin? Luk, luk deyomuk. Lukluk. Akım, bir yeni takıma kiralandı o çıtı. Bir şey oldu. Adıluk. Adıluk. Adıluk. Şey vardı ya. Timoşçuk. Santi Boşcuk. Hala var. Oynuyor mu hala? En son Miami United'daydı. Şimdi ba ne yaptığını bilmiyorum. Bayern Münih. Başka bir yere gitti. Herkesin hayaldir Bayern Münih'te top oynamak. Evet. Gibi bir e, şey bir arkadaşı döverek Bayern'e. Bayern. Ya öyle şeyler. Evet, evet. Arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> yavaş yavaş kapatıyoruz evet. Toplanmaya Dükkanı başlayalım. Kapatıyoruz, evet. Dükkanı kapatalım. Yani <gülüyor> dikkanımız Açık, hep açık yani. Dükkanı açık canım. Anlasınlar da. Aa benim o kız arkadaşımız. Aa dükkanları açık kılıkmışsın. Dükkan seni. Derdiler. Wow. Erkeğe de mi Evet, erkeği de derdiler. Yani. Evet, yani, o zaman o da ya. utanırdı tabi. Evet, evet, Utanması tabii, açısından tabii. Hiç, yani. Ama o dükkanı. Arkadaşlar yavaş yavaş toplayalım. Bugün 5 e, tane güzide konuyu işledik. Çok dolu olmadı. <Gülüyor> evet, çok dolu olmadı ama, ama çok akıcı, boş da olmadı. Ama akıcı, Bardan dolu tarafına bakıyoruz. Aynen öyle. Biz çağımızın poliyanasıyız miskinler. Konularımız sokaklarından çıkmıyorsunuzdu. Çok üstünde durmadık. Henese duymak istemedik demek. demek ki. Demek sanatçının eserlerinden çok kimliğiyle uğraşmak. Bu konunun üstünde birazcık durduk. Yani artık lütfen bize de o kadar haksızlık etmeyin. Müzikle birlikte sigara içmek. E bu da Ahmet'in zaten evet. anları gizli <gülüyor> de konuları yararlandık. Evet. E, Güzin abla. Evet. Ondan Güzin ablayı da Güzin ablayı bir yere davet bağlandık. edelim mi? Telefonla bağlandık ona. Abi bir ara şey yapalım ya. Bak ne yapalım biliyor musun? yani e, Miskinlerde yenilikler evet. e, furyasına şöyle devam edelim. E, insanlar bize aşk hayatla ile ilgili e, dertleriyle gelsin. Onlara derman olalım. Bir <gülüyor> şey soracağım. İşimizi daha da kolaylaştırdılar. şey sorayım mı? <gülüyor> Sor. Kelin ilacı olsa kafasına sürmez mi? Tamam bizde ilaç var. E... <gülüyor> Zaten kafasına sürüyoruz abi sadece. Kendi kafasına <gülüyor> sürmez mi? Kendi İlacı sence kendi kafamıza sürüp duruyoruz oğlum başka kafalarda sürelim Tamam biz başka kafaya sürüyoruz zaten bir de şu kafaya düşsek Keşke şu kafaya <gülüyor> He? O kafada bütün yollar tıkalı Bitik Neyse süren sürmüş zaten canım Ka Ooo <gülüyor> Ama ben Kapanış er, er, şey yapalım da Tamam kapanış yapalım mı? buna şöyle bir cevap vereyim ben şeyim abi daimi sapın yani lütfen Nasıl sap mısın? Basbaya benim gönlüm sap Allah Allah yani Ben sen neysen ben oyum abi Tamam. No. Yani sonuçta miskinler adı altına konuşuyorum ya yani. Doğru miskinler ismi her zaman sattım yani Miskinler adı altına konuşuyorum yani Miskinlerin sevişmeye gerekir. bile üşenir yani miskin Şaka yaptım <gülüyor> <gülüyor> Ya ben <gülüyor> çok şaka. kötü oldum oğlum Kalbimde bir şeyler oldu İnsanlar ve yaranları dedik Gençler ve bata özentiliği dedik Ve bunların hepsini size 1 saat 17 dakikada anlattım Ya <gülüyor> evet. Sen bugün fulları güzel bağlamışsın Evet. Yani böyle dökülü yapalım, iyi güzel. Bir şarkı çalalım. Çalalım. Ve ondan sonra. güzel bir şey değil ama çalalım. Çalmamızın vakti gelmiş ama <gülüyor> <gülüyor> artık programımızın evet, şey, evet. galiba vakti gelmiş. Evet, Umarım evet. özlemişlerdir bizi. Özlemediler çünkü özleyecek bir kitle yok. Evet. Yani. Eş, o zaman şöyle ben yine bugün üçüncü defa söyledim kar morumsalar hatırlayın. Peki ben söyleyeyim. Kar altında duran asretin Ahmet. <gülüyor> Arkadaşlar ben <gülüyor> <Allah>. söyleyeceğim. Neyi ne söyleyeceğim? Güzel artık ben isteyeyim. <gülüyor> Baş şeyler koyun. gerek yok. Miskinler Fethi Özel programı burada noktalanıyor. Evet. Diyecek fazla bir şey yok. Ben dedim. Söz etti kendini. Allah Allah. <gülüyor> Sözler tükendi, tükenmez kalem gibi. Ay tüllerim tüken tüken alım. Tüllerim ney ney tüken tüken. <gülüyor> evet diyecek artık fazla bir şey yok. Galiba kapatmamızın gerçekten evet. vakti gelmiş. Evimizde ee, e, artık bir hayatınız daha <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. evet, evet, <gülüyor> <harik gülüyor> var. Ceyda <gülüyor> ah, mı? Siktir bir şeyler. Evet. Ee, ee, evet. Ben Deniz, ekin Deniz Kuzu. Evet ben Ahmet Palaçalı. Miskinler Fethiye özel programı bir şarkı ile sizlere veda edecek. Ne çalalım? Aşk şarabından çalalım mı? Gel bu gece geldi benim ne ol diyeceğimem. Ha evet o noktaya mı geldik artık evet. sözün bitti yere geldik sözün değil mi? Sözün bittiği yerde değiliz. Sen ciddi ol Öz olduğu anladın yere geldik mi? değil mi? Oysa evet. ciddilik duruyor hala. Şeyi evet. çalalım o zaman evet. oysa durun diye hep. Kıraç'tan şeyi çalalım yıllar ya, sonra. Kançam. Yıllar sonra. Ben kreç... söylemiyorum be Kıraç. Ay çok güzel. Ha hayır. Kraç yıllarda. Yerli çamaşır. Kraç Fenerbahçe 100. <gülüyor> Oğlum ya. Boş geçiyor. Eee o zaman şeyi çalalım. Çay alalım. <gülüyor> Bir türkü çalalım o zaman madem bu kadar etkinlik alalım. Şey de neyse güzel. Kırvan çalalım. Sen bu aralar Neşet Ertaş. Aa o zaman değil. Neşet Ertaş'tan Hatabi'nin mi çalalım arkadaşlar? O şarkıyı dinledikten sonra o türküyü. Şeye artık herhalde yani. özünüze dönersiniz. Rakı yani. içmeye başlasınlar o. <gülüyor> Değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar miskinler feti özel programı Neşet Ertaş'tan "Hata benimle, sizlere veda ediyor." Umarım bir ara tekrar görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Benim günah, benim suç be desem gelin